<gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben honorable mention falan filan hepsini karıştırdığım için artık ya ben de karıştırdım izledim. 25'e çıktım 20, dedim 25 e yani honorable yani, mention falan hikaye oldu. O yüzden 20'den tane, sonra gelen şey Bir <gülüyor> tane aslında bu honorable mention yani şeyden dolayı honorable mention diyorum. sırf çizer kontenjanıyla alıyorum. Yani evet hikayesinde fena olmayan yerler var. Honorable Mansion'ın ne olduğunu bilmeyen dinleyicilerimiz için evet. belki açıklamak istersin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onurlu Mansiyon moto <yani. gülüyor> Motomot gibi <değil> mi? <gülüyor> Ama Mansiyon. Evet <gülüyor> Mansiyon ödülü gibi bir şey diyelim. Buna. Yani, <gülüyor> yani... Bunları da bahsetmeden geçemeyeceğiz ha, bunu diyeceğimiz Bunu olmaz. Ha, bunlardan bahsetmeden geçemeyeceğimiz şeylerdir. Bu arada şunu da eklemek lazım aslında. Biz bir liste falan hazırlayıp gelmediğimiz için aklımıza evet. geldikçe ama yani. o zaten çirkin olurdu ya hmm. evet yani çok yani unuttuğumuz şey şeyler var. Ulan bunu da mı koymadınız evet. eşyalo eşekler demesinler. Çünkü biz de şu anda aklımıza geldikçe evet. Yani muhtemelen sizler bu podcast'in yorum kısmına yorum yazdığınızda ağzıma sıçayım evet ya diyebileceğimiz çok şey olacak. Evet. O yüzden yorum yapın oh. bence yani bunu diyelim. Güzel olur. Aklınıza var. gelir. Hmm. Başkaları da hatırlar. Aynen. Ee, derken ben hemen bağlıyorum. Evet. Ne ee, özellikle çizer kontenjanından, çizer çizim gücüyle. Benimle en azından çizimin gücü hakkında hepinizin hemfikir olduğuna inandığım vagabond var abi. Evet. Ben, ben bunu <gülüyor> içmem ama, ama, ama içmiyorum ama evet, çiz çizim olarak gerçekten açtığında ağzının düştüğü böyle kaldığın bir Çiz ya yani büyük bir çizer abi adam. Abi çok master yani. <gülüyor> ben buna içerim. Çok büyük bir çizer ve... Hikayenin ilk başları... Özellikle... Musashi Miyamoto ekseninde giden tarafları... Güzel de... Hı hı. Sonra şey zorluyor. İşte hikayenin birden eksen değiştirmesi. Ana karakter değiştirmesi hikayenin. Biraz zorluyor. Hikaye kısmı olarak diyorum ama... Yani... Ee, ya biraz ben biraz orada tarihten çizerim. de tabii, tabii. E, şey yapmak gerekiyor. Ben çizerim, gerekiyor. çizgi roman seviyorum, iyi çizim seviyorum. Profesyonel olarak hiç ilgilenmiyorum ama iyi çizer seviyorum diyen insanların evinde olması şart olan işlerden biri. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle fırça işleri mükemmeldir. mükemmel. Yani ve sadece şey de değil... E, Anime ve manga mimikleri vardır bazı yerlerde. Bazı yerlerde karikatürize ederler. Yani anime ve manga stilize edip bazı mimikleri öyle vururlar. Kim yerde çivileştirirler. Onları bile stilinin içine yedirebilmiş bir adam. Yani bazı yerlerde kullanıyor o tip mimikleri bilmem neleri. Komedi unsuru olması için. <gülüyor> ee, ve onları da gayet hiç sırıtmıyor. Aa bu buraya hiç oldu mu demiyor Yok yani. yok. O hakikaten yani şey gibi nasıl desem... Adam gibi adam diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Delikanlı. <gülüyor> Adamın dibi. Yani mesela şey, şey vardır ya. <gülüyor> Çizirin dibi deriz ama abi adama. Yani mangalarda hani bütün seri bir adam çizdiği için aslında sadece şey görürsün. Belki elinin ya da işte çizimlerin olgunlaştığına görürsün seride. Hmm. Yani değişiklik olarak çizimde. Ama şey gibi benim için o. Mesela Alex Doss kapaklı bir çizgi romanı bakarsın sonra çevirirsin. içinde dandik bir herif <gülüyor> yapmıştır ya. <gülüyor> O Alex Ross'un hissiyatını sürekli devam ettiren şeylerden biri bu. E... Şey gibi yani aslında çizim, sen insanda yarattığı çizim duyusu olarak şey gibi diyebiliriz yani yine Kingdom Come gibi. Aynen Kingdom Menden Come gibi. gibi. Kingdom, Kingdom Come'ın da kapakları çok küçüldür. Hani dört... E, kapaklar efsane Gene abi, trade şeklinde basılmış dört sayıdan oluşuyor. Orijinali vardı bende çaldı. şerefsizin bir tanesi. Doğru <gülüyor> <gülüyor> gittim yeriden aldım onu. <gülüyor> tamam bu da onun gibi yani e, ben açık söyleyeyim ben onların toplama ciltleriyle tanıdım Hı -hı. Vagabond'u e, arka bahçede e, ki taraflarda... arka bahçedeki dost camısı e, arkadaşımız Burcu nerede gösterdi bana <gülüyor> normal ciltlerini e, ve dost camısı arkadaşım arka <gülüyor> <gülüyor> bahçesinden kaçmış küçük bir panda. <gülüyor> Ve o, o, o baskılarına da hayran oldum ki bu arada topla, pek çok cildi bir araya toplayan sayıların da sırt kısımları e, bir kompozisyon oluşturuyor. Hı -hı. O, onları da almak ayrı bir nasıl evet. diyeyim, koleksiyonerler için güzel bir şey. Pek çok kelimesini cümle içinde kullanıldığını çok uzun süredir duymamıştım. <gülüyor> pek çok. <gülüyor> <gülüyor> cümle o kadar pek bu, çok. Buna içeri. <gülüyor> <gülüyor> ya çizimler olarak inanılmaz yani. Ya ben ya, zaten var. şey hani... Manga ile başlamış bir insan olduğum için ben o minimalizmi çok seviyorum. Hele o minimalizmin üstünde işte fırça, kaotizm, kaotik fırça darbeleri girdiği zaman kendinden geçiyorum. Fırça, yani. tarama ya fırça, tarama vesaire zaten. ve baya bildiğin siyah beyazın canını okumuş adam. Ya siyah beyaz görebileceğiniz en iyi işlerden yani ki orada baya baya işte uzak doğu hat sanatı esintileri vesaireleri de var. Karbonu yani sadece sadece siyah beyaz zannedeyim yani renkli sayfaları var bu manga evet. okuyanlar bilirler. Evet. Mangaların işte random dediği renkli iki, sayfaları 3 evet. sayfa falan. O evet. onlar da gayet güzel. Renkli Tabii, evet. sayfaları da gayet güzel. Evet, kafpes. Bana mı gördün? Yes. İkinci oldu şaşırdın değil mi? Evet. Ee, buna hazırlık yapmamıştım. <gülüyor> Öyleyse Herkesin, herkesin içmesini istediğim için. <gülüyor> ama biraz da tabii şey yaptık. İlerledik. Herkesin içeceği bir şey bulmak biraz zor. Ay, bir, şöyle olacak şimdi. Bir saatten sonra az sıktır az sıktır bu da var. Neyse olacağız. bunu sadece kendim içebilirim. Tüm seriyi söyleyeceğim tabii. Wild Last Man demek istiyorum ben. Benim ilk 20'm de var çünkü. E, Daika'nın çizerinden nefret ettiğini falan biliyorum. E, ama ben büyük bir Brian K. Wohan hayranı olarak... Wild benim ilk yirmimde var. E, sebebi de gerçekten çok güzel bir anlatım var hikayenin. Ayrıca çok iyi bir fikir. Yani. Yıllardır filme, diziyi hmm. uyarlamaya çalışsalar da henüz beceremediler ama... Neden olduğunu da bilmiyoruz. Evet, al da günün birinde olacak. Çünkü çok kolay uyarlanabilecek hmm, bir hikaye. Aynen, aynen. Genel olarak hani sonu yüzünden e, okurları ikiye bölen bir hikaye. Sonunu ne sevmeyip nefret edenler var. Ben Ama ben sonunu bileyim. da sevenlerdenim. O yüzden yani Ex Machine ile Wilde Lesman arasında kaldım. Ex Machine'i muhtemelen e, koca ayak soyular artık. <gülüyor> <gülüyor> Wilde Lesman. Yani şey olarak ilk 20'ime girmiyor. Honorable'da bilmiyorum o riski alıyorum şu an. İlk 9 cilt olarak harika bir hikayeydi benim için. Bir de yanlışsam düzeltin. Çizgi romana başlamak isteyen bir insan için çok uygun. Çok uygun. Çok uygun, evet. çok uygun. Yani çok rahat okunan. Türkçesi de var. Evet. evet. De Çizgi düşler çıkarıyor ondan söyleyeyim. De güzel. Çevirisi de gayet çevirisi de çok iyi. çok sevdiğim. Evet. <gülüyor> yani hikaye olarak çok Adamlar bütün podcast'i deklam yapıyorlardı <gülüyor> ya. Niye canım içişim vermedi mi? İlk kesmini çok seviyorum yani. <gülüyor> Yani çok rahat okunuyor. Hani dediği gibi Kafka Eski'nin başlamak için çok rahat bir eser. Hem sürükleyici hem rahat okunan hem de hikayesi ilginç olan bir şey. Dediğim gibi ben sadece son ciltteki şeyi sevmedim. Keşke 9'unu okuyup kalsaydım dediğim şeylerden biri. Hani sonunu okumasaydım. Mesela Marvel 1602 de benim için öyle. Kimsenin söyleyeceğini zannetmediğim için Yok, çatır evet. çatır söylüyorum. Ki onun da çevirisi iyidir ama. Yani. Çevirisi çok iyidir. <gülüyor> Ama onun da baskısı yok şu an. O da bir ara basılacak tekrar. Buran güzel eserlerinden biri. Bu arada hakikaten ee, şeyin de bir adım geri atmış gibi olacağım ama vagabondu da Türkçe çevirmesi gerekiyor artık. Hmm, şeyler, şey Yani manga bu aralar çok gitmiyor Gidiyor Manganın da... Manga'nın gitmesine ee, geç. Bütün güzel sanatlar öğrencilerinin alması gereken bir şey. Yani şöyle yani. manga basabilen <gülüyor> birkaç yayınevi var. Sadece birkaç dakika iki yayınevi var kolay değil ya eriflerden tehliyel yani evet, evet. Yani, manga ben, şöyle bir gibi. şey yani atıyorum herhangi bir firma gidip manga basamaz gerçekten çok zor bir iş yani tehlikelerini hmm. almak şimdi Heriflerle genelde şöyle oluyor. ayarlamak onları yakalamak evet, aynen öyle, öyle. E, şu an Türkiye'de iki tane manga basan yayın ev var biri işte arkadaş biri de gerekli şeyler şimdi gerekli şeyler yeni birkaç Yok. manga aldı bunlardan biri de Atacont Titan hı hı. E, duyurdular da zaten Hani şu anki en popüler mangalardan biri ilerki hedefler o arasında Death var mıdır? Note. <gülüyor> ee, bilmiyorum. Death, ee, Death Note yayınlandı. Vagabond ama Kiminle? Yayınlandı. Arkadaşın işte. Arkadaşım. <gülüyor> yani Akıl Çelen olarak markası yayınlandı. Evet, Akıl Arkadaşın ar Akıl Çelen çocuk markası olarak yayınlandı. Ee, bu iki firmadan Akıl Çelen'in Vagabond'u yayınlayacağını hiç zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. E, gerekli şeyler belki ileride yayınlayabilir ama şu an yayın planlarında da zannetmiyorum. Çünkü hani belli e, öncelikleri olduğunu düşünüyorum. Diyebileceğim. Bu e ama Marmara hani, çizgi de bu arada şey e, Yani long, long fan cover yayınlıyor ama başka manga almak hani da zor, zor yani. Çizgin ma manga düşünüyor ama işte o dediğim gibi manga almak hani bir manga aldıktan sonra belli bir şey yaptıktan sonra manga almak daha kolay. Yani diyor ki manga... Firmaları atıyorum mesela Viz büyük en büyük firma. Şunu yayınla bir önce görelim. Hani sen onu bir, bir sene yayınla. iki sene yayınla ondan sonra gel benle bir daha yeni bir şey için konuş. Evet. Gibi öyle bir şey. Yani Amerikalıların yıllarca hani Japonya'da üst kuru hani Eliflerle sürekli görüşüp hani bayağı yalvardıkları söylenir. Şey için ya yani, manga yayınlayabilmek için İngilizce olarak. Neyse bu, bunu söyledim bitti benim bu konuda söyleyeceğim. Evet, evet. kimde? Kafkaya söylemişti de. sen de. Okay. Sen başladın değil mi Tuğra hmm, bu seferde? evet. İkidir ben başlıyorum. Ben aslında hani bir olarak sayabileceğim, yani benim bir numarama koyma ihtimalimin büyük olduğu bir şey söyleyeceğim. E, Identity crisis. Ben içiyorum ona bir evet. saniye. Ben yok. risk alıyorum onda. <gülüyor> <gülüyor> Girebilir. Çünkü benim on ilk 10'um da benim ya. Yani benim, benim ilk 3'ümde olduğu kesin 1'e de koyabilirim. Çünkü ben bayağı bir uzun süre işte Amerikan çizgi romanlarından uzak kaldığım sırada ilk elime geçen seriydi o. Ve bana hakikaten bu süper kahraman türünü yeniden sevdiren kitaptır. Karakterleri yeniden tanıtan ve yeniden sevdiren kitaptır. Hatta Ralph Dinby'nin hikayesi, yani büyük aşk hikayesi abi benim için. Ve çok güzel de anlatılmış Meltzer'in yazdığı aslında kendisi bir dedektif roman yazarı yanlış hatırlamıyorsam muhteşem bir hikaye aslında yani evet. şey sorusu vardır yani who benefits evet. sorusu mükemmel bir yani bağlama noktası yani kitap için benim için yani şu an DC'de kimi seviyorsam o kitap yüzünden seviyorum diyebilirim yani Green Arrow'su da işte şey Elongated Man'i de şeyde dahil duygusal bir kitap benim için ya neredeyse çizimleri daha ayrıca güzeldir Çizimleri çok iyidir. Çizim değil, değil. Orada tek sevmediğim şey Zatana'nın kostüm tasarımı. Yani ben klasik Zatana kostümünü çok sevdim. Playboy kızı olarak sevdiği için Zatana. <gülüyor> i̇lla fişnet. İlla fişnet. İlla fişnet abi. Alright sende. Ee, yani şu an söyleyeceklerimden hiçbirini hiçbirimizin içeceğini zannetmiyorum. Ben içeceğim o yüzden diyorsun. Aslında bir şey söylersem belki daykan içebilir ona da şu an onu söylemeyeceğim. Fel diyeceğim. Ben onda risk alıyorum. <gülüyor> yani Warren Ellis'ın gerçekten Warren Ellis olduğu zamanların herhalde son ürünü. <gülüyor> fel <gülüyor> <gülüyor> Bitmemiş bir seri Sen bu kadar güzel olabilir. Hani bir polisin büyük şehirden biraz daha küçük bir şehre atanıp o şehrin de bir karakteri olduğunu gördüğün aslında bir olay yaşanmayan hani karakterler üstünden yürüyen. Ve Ben Temple Smith'in çizdiği yani harika bir çizgi roman 7 sayı devamı gelmemiş ve tamamen Warren Ellis'in puşluğunun yüzünden olan bir şey bu. 9 sayı şey, ciltte 7 sayı var. Yok yok toplamı da 7'ymiş geçen baktım yine ben de öyle zannediyordum da basılmamış ciltte şey zannediyordum. Olması lazım ya fazla yok şeye fasüküle baktım. olması lazım Alayım ciltte. Alayım diye olmadı. baktım da fasküle. Ee, belki ciltte altı sayı olabilir. Emin ha, değilim. Belki öyle. Be belki Aynı öyle olabilir. Şey. Yani tutun. yarım kalmış bir seri. Ama yine de ilk cildi hani alıp okuyun o Hani bir hikaye bütünlüğü var. Ee, çok çok iyi bir hikaye. Yani söyleyebileceğim bu. Ben bir ametçiyim. <gülüyor> <gülüyor> Biz de zarımızı atalım o zaman. 4 İki. İki. Üç. Üç. Ve <gülüyor> e, o zaman bir saniye. <gülüyor> e, yok ben kimsenin içmeyeceğim bildiğim için ben içeceğim zaten. E, boys demek istiyorum ben. Önce bir içeyim. Evet kalemi alabilir miyim? Riske gireceğim. Garteniz'in en sevdiğim iki serisinden biri. Diğerini de biri söyler de içerim diye <gülüyor> E, ayrıca çizgisini de çok severim. Simon Pegg üzerine yaratılmış bir karakter olduğu için baş karakterini de çok severim. Simon Pegg'in kendisini de çok severim. <gülüyor> ee, <gülüyor> ayrıca yine <gülüyor> o da dev bir DC taşlamasıdır yani. Dev hede. sadece dev. DC'de değil direkt süper hero taşlamasıdır. Ee, ve, yani... ve lafını sakınmayan bir taşlamadır. <gülüyor> Hatta <gülüyor> Wildstorm'da zamanında yayınlanırken e, DC ulan bu Gart hayvanı bize laf sokuyor lan deyip Seriyi iptal eder, üstüne işte dynamite alıp devam eder falan öyle bir durumu vardır serinin. Müthiş bir seri, ben tavsiye ederim. Tabii hani yani. cinsel içerik sevmeyen insan tabii şey yapmasın şimdi hani Gartenis'in şimdi çok bilinen aslında bir homofobik bir tarafı vardır. daha Hatta biraz faşo bir heriftir falan filan. Bunlar ayrı. yani Ama genel olarak hani Batman'i bir de orada görün, Superman'i yani, bir de orada görün. Şeyi, yani. e, superhero hani evrenlerini bilenler için sert hikayeye yani bell aşağısı hikayelere hani dayanabileceğini düşünenler için çok harika bir hikaye. Ya Garterius bilen adamı. Evet. Şey ağır kaçmaz. Garterius bilen adamı. Yani e, şey düşünürsek Frost varken yani <gülüyor> yüzden... her şey Frost'ta e var. <gülüyor> Ama o da Garterius. Şey Supreme Power da en değil mi? Hah? Supreme değil mi? Strasinski. Strasinski. Strasinski, Power, power. O, o da Garterius'un. Srozinski. Srozinski Power. Rising to o Hah. Ki ikisi de aynı şey aslında. Yok <gülüyor> da ben kimin neyle karıştırıyorum? Garterius'un. Dur bakayım. Benzer bir şey vardı da. Neyse. Prosu var. Pro da garteniz O da, o da öyle ama... Işte, o da fahişe power girl hani, yani. yani. O hani hep bana şey gibi gelir. Orada hani o boys için böyle bir yoklama yapmış gibi. Evet. Sonra da boysla da alıp yürümüş gibi yani. Karakterleri hani sizi okurken göt ediyor bazı sahneler. Hani beklemiyorsun yani hiç. Hani, tamam garteniz eyvallah tamam o. Hardcore hardcore ama o sahneyi gördüğünde normal onun aslında atıyorum Justice League yani gönderme olduğunu biliyorsun ve onu hiç hayal etmemişsin öyle. <gülüyor> ya da Batman'in Robin i hani belli bir yere kadar öyle hayal etmişsin o onu da geçiyor alan. Evet, Cartman's. Zaten herhalde en son iyisiydi. Ha yani şey yani tam cross cross <gülüyor> <gülüyor> ya tamam. Cross'ta iyi demek ne kadar mümkün bilmiyorum. O çok Aşırı alingilli bir nokta da yani. <gülüyor> şimdi sıra bende mi? Hı hı. Koca bu olan. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya böyle şarkı söylüyor. <gülüyor> şimdi dur. Zorlanıyor şimdi. Sıkıştı. Ufaktan... Sıkıştıkça böyle domutmaya çalışıyorsun artık. Hayır, bir de ben, ben böyle aklıma geliyor bunu tutayım diyorum. Hop kaçıyor. Ya ben hmm. bende de vardı bir tane öyle. Ona hatırlamaya çalışıyorum işte. Identity Wars. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yakın öyle bir şey çıkıyor. Evet, var zaten Marvel'ın. War. Identity Crisis'ten hemen sonra. <gülüyor> Identity Disc. <gülüyor> Disc. Bu arada yani şey 20, 30, 100 biraz zor ama yine de orada Watcher olayı şöyle söyleyeyim. Boktan bir Marvel usual suspects uyarlamasıdır. Evet Identity Crisis'den bu kadar boktan bir cevap verilebilir ayrı konu. Yani bak hani, şimdi BOK'tan bir usual suspects uyarlaması. Bir şey değilmiş yani. Identity Christ'i çakması <gülüyor> değil. Hayır. Şey. Identity Christ hani cevap olarak yapılan BOK'tan hani hikaye bazında da usual suspects'i çakan bir... Identity Disc mi önce? Identity Christ mi önce? Christ önce. Diski işte cevap olarak yaptılar ama Cevap yani, olarak falan yapmadılar. Abi, abi. Ya Identity Disc üstüne yani. Hayır yani birebir hemen arka arkaya değil bir, bir kere. Tarih farkları var. İkincisi de Böyle bir Marvel, DC'de böyle bir şey var. DC'de ara ara Marvel'ın işlerini çakar. İyi, yapıyor evet. Sonra da der ki cevap olarak yapılıyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> İş yaptığını görüp benzerini yapıyorsun. Ya işte. yapıyoruz. Evet. Ben diyorum aslında yani usual suspects falan izlememiş olsam aa ne güzel derdim. Ama yani onu öyle bir çakmış ki ilk yüzüme falan girmez ama yine de okunabilir bir şeydi. Bu arada ben The Crisis'i evet, çok severim içtim de az önce ama sonlu da sevmem yani. Yani evet o orası biraz zayıf ama şey olarak güzel bilmiyorum fark etmişsindir yüzde ama bu Ray Palmer hikayesinde Black Knight tayinlerinde tekrar oraya evet, dokunuyor. Dokunuyor. O o güzel dur ben hala aklıma gelmediği için. Sana zaman alternative... tanımak için böyle evet, muhabbet çevirdik ama sen muhabbete karışmadın. Alternatif bir şey söyleyeyim o zaman bunu kimse içmeyeceği için. Archie in hell. Ben içeceğim manga söyleyeceğim bir tane. Tony Century Boys. Yani ilk elime koyarım ben mesela. Çok çok Çok, çok, çok iyi yani. hikaye. Henüz okumadım ben de onu. Okursan, okursan bence sen de koyabilirsin. Yok yok, sırada zaten. Tamam. Yani okuyacağım ben de bir ara. Evet. Manga'ya yani, biraz Okursan bence büyük ihtimalle. Şu e, <gülüyor> büyük ihtimalle koyarsın sen de listeye. E, Çünkü o... ekonomi bir yere kadar. <gülüyor> <gülüyor> <20 gülüyor> Tony <First> Century Boy <gülüyor> manga'ya başlangıç noktası olarak belki biraz zor olabilir. Bir de şey var, bunu bilmek lazım hani mangalarda genellikle bu işte shonen değil yani bir de hani ha, aslında çok shonen-shojo ayrımı vardır bir de şey vardır sürekli e, şey e, daha prematüre mi diyeyim daha saf mı diyeyim bir psikolojiye dönüş arayışı sürekli vardır bütün manga hikayelerinde ve onu çok iyi işlemiş bir şey aslında bir yandan da şey dağındırıyor Stephen King'in andırıyor dağındırıyor yani itini dağındırıyor ya yani bence film, bir sürü karışan Evet. Bence e, manga sever olup da okumamış bir insan varsa mutlaka okumalı. Okuyacağım sırada Ben de madem öyle yani çok manga okumam. Yani pek aslında şey de sayılmaz yani pek yeni bir manga da değil. Yanayak yan diyeceğim. Hani Hiroshima'da işte atom bombası atıldıktan sonraki olayları küçük çocuğun gözünden... adamın tekerleğini yağlayalım. Eee, aldı aldı. Doğru. ha? Dağılın mı? E... Da mı? Sesle odaya kapatırız şimdi. <gülüyor> Gerçekten Gerçek lambayı kapatacak, kapatacak adam Gerçek ya. Gerçek bir üstünü söyleyelim de. Evet. <gülüyor> Adamı yağlıyor sanırsın iyi Yok yok, lütfen. <gülüyor> Moitin Gonzales. Evet. Ya yani Belfut'ken benim hayatımda okurken ha, tam evet, çok ...hani duygulanırım böyle şeyler... ...hoşuma gider falan... ...ama yani insanı salya sümük ağlatan... ...hani bunu e, bir duygu sömürüsünü... ...bilerek... Hani Hı -hı ön plana, zaten ...yani ön plana çıkararak... ...demeyeceğim yani... ...bir ön plana çıkarıyor ama... ...duygu sömürüsü olsun diye yapmıyor... ...sadece gerçekten bir çocuğun... Evet. ...yani gerçekten o, yani yazar işte çizer neyse onu... ...oz dönem kendi hikayesini anlatıyor zaten... ...bir çocuğun saf bakışıyla onları... ...anlattığı için olan olayları... Hani ister istemez o kötü durumda o bir çocuğun iyimserliğiyle hani yani atom bombası düşmüş o çocuğun bir çocuğun iyimserliğiyle o olaylara yaklaşıyor orada yaşadıklarına. Ve yani ister istemez insanı okurken ağzına sıçıyor. <gülüyor> hani salya sümük falan bırakmıyor. Ama yani çizimleri çok eski. Çok yani e, sade bir çizgisi var ama yani dediğim gibi hani günümüz manga severleri için çizgisi çok basit ve... Şey, ama o öyle o çizgiyle anlatmak daha da naif kılıyor işte. Evet yani, yani e, özellikle hani yetişkin e, böyle hani tarihsel konuları okumayı seven insanlar için çok iyi bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Öyle ben içtim, tek ben içtim bunu da şey söyledim. <gülüyor> tamam içtim ben bitti benimki. Şimdi ben de içeceğim muhtemelen ama aklımda bir sürü şey var. Kimisini diyorum honorable mention'a koysam ama yok en sona koyayım belki ilk 25'e girmez deliklerim var vesaire var ama kesin olan bir tane var. İçer misiniz içmez misiniz bilmiyorum. Benim için hem hikayesi çok önemli. Çizgi romandan bağımsız olarak çok sevdiğim bir hikayesi var. Çizere işte, neyse tapıyorum yani ve bununla oldu adam Oz abi. Oz Aa, serisi 6 Oz ya. serisi Scott Young'dan. Ya yani ben bunu <gülüyor> sırf çizel konteynerinden <gülüyor> de ben de aynen öyle çizden... Oz büyücüsünün benim o Disney'in o filminden itibaren benim için bambaşka bir yeri var hikaye olarak da. En sevdiğim fantastik filmler listesinde ilk beştedir yani. Aa, benim en sevdiğim klasik film, film. en sevdiğim müzikal, <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <film> fantastik de. <gülüyor> yani ve Scottie da her türlü hakkını vermiş. Hatta ek de katmış, kimlik, başka bir kimlik de kazandırmış. Baya güzel. Ama hikayesi çok iyi yorumlanmadığını söyleyeceğim ben bu. Yani Nasıl evet. Yani. Kötü yazılmış. Ya orada şöyle bir sıkıntı var. Ee, bizim bildiğimiz ana hikayeyi tek cilde sıkıştırmak gibi bir durum değil. Hayır. hayır. Anlatın uslu bu olarak kötü yazılmış. İşte ondan olabilir. Bizim şey çok tek cildlere sıvabilecek bir hikayesi olduğunu inanmıyorum ben o yani Ben de şey olarak hani katılamıyorum. Hikaye bazında değil, sadece yani hiçbir şeyde sır. Olsu için... olması yetiyor bana. Yani, yani, yani. öyle bir olayı Ben çizer bazda şu ana kadar hiçbir şey seçmedim. Ama yani Scotty Young için evet buna içerim çünkü gerçekten hani bayıldığım bir çizer. Zaten hani varyant kapaklarını da olabildiğince toplamaya çalışıyorum. Yani o öyle bir... Yani herif zaten çok büyük. Yani Oğuzla patlayıp yürüdü gitti. Hani bambaşka bir tarz yarattı. Ve bambaşka bir piyasa da yarattı. Yani Kesinlikle. şey için. Ve hani onun peluşları bilmem neleri falan çıksa alırım hepsini. Ya aslında orada bir şey olayına girdi herifler. Bu sevimli versiyon olayı hani mesela şey Snoopy gibi, Garfield gibi ne bileyim e, Peanuts gibi bir moda girdiler orada. O bayağı hoş bence. Evet. Ben de yani diyorum ha, ben yani, de çok büyük. istiyorum çizgisi ama yok. Ben, 20 ne, 20 ben yani dediğim gibi çizerden koyacağım tek şey buydu benim 20'ye yani. Yok benim bir tane daha var galiba Evet. O da o zarlanıyor mu Evet. Zarlanalım. Zarlanmıyor bak. Ben kaç oldu 3. Gene senden başlıyoruz. Gene sonuncu. Eyvum. Düşünecek vakit kalıyor artık. Son, son, sonlara doğru sonucu olmak iyi bir şey abi. Şimdi 5 tane honorable olduğu için bunda da rahat davranabilirim gibi geliyor ama. Yani sonra bir olmadı unuttuğumuz şeyler varsa şeyi yaparız, şey yaparız. Bahsi geçiririz. Ha yani evet. <gülüyor> <unadır>. <gülüyor> ben o zaman ex diyeyim. Ha, o zaman ben de içeyim. Benim yani. dördümden birini söyledin şu an. X-Machine. Çünkü X-Machine yani yine Brian Keene'ın sanırım yine keside ilk başta ya da ikinciden itibaren çizgisini de severim. Hikayesini de severim. Brian Keene'ını da severim. <gülüyor> yani şey çünkü aslında Batman'den, işte Iron Man'den alınabilecek tadı arttıran bir hikaye bir yandan. Çünkü e, gündüzleri işte bir belediye başkanı geceleri <gülüyor> vicilante olan bir adamdan başkanın kadar gitmiyor mu? E, Spoilet evet. evet. Diyordu <gülüyor> insanlar da haliyse <değil>, zaten. <gülüyor> ya o politik, günlük politik olaylarla şey yapmasını çok güzel vermiş Brian Bey Ya harika o mesela yardımcısının madem spoiler'ın bokunu çıkarıyoruz hani yardımcısının işte gay erkek kardeşi var. O bütün böyle şey boyunca onun şey düğününe gideyim mi? Gitmeyeyim mi? O yani çok basit bir şey hani karar aslında hani. Ama, ama politik o, evet şey çok güzel veriyor. Bir yandan hani flashback'lerle süperhero şeyini görüyoruz hayatını. Hani pek çok başarılı da bir süperhero değil aslında düşününce. Hani şanslı bir süperhero şey evet. olarak. Yani şanslı deyince böyle o anlamda da şanslı değil. Sadece doğru zamanda, doğru yerde, doğru güce sahip. Ve o zaten belediye başkanı olmasını sağlıyor. Harbiden Çok Kafka önemli. söyleyerek bunu bana geçirdi Bana favori ya orada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ex -machine. evet Bana da yazdık. Tamam şimdi sen de. Ben o zaman İktirin madem şey çizer... Hatrına, gerçi bu sırf çizel hatrına da değil, hikayesini de seviyorum. Ben kara kullandığı karakterleri de seviyorum. Haş diyeceğim. Ben de yoktur. Ben de hmm. de yok. Yani benim ya yani 20 doldu beni. <gülüyor> Sen 21'e geldin. Ya hanırbul olduğu için iki tane mi içiyorum şimdi. Aynı, yani? hayır. E koyacağım şimdi hanırbul. Yok, sonradan. Tekrar koyacağım. İçmezsen, sonradan çıkarsa. Yani hayır, sen işte öyleydi hayır hayır sen bir tane daha önce sonradan... geçmedi geçmedi bu hani geçseydi. Ama sen şu anda geçeceğini kabul ediyorsun ama. E, onu diyoruz senin de oldu. Tamam yani. 20'in doluyor oluyor bil, biliyor daha önceden bahsedilip senin koymayıp sonradan ha bunu koyacağım yani şimdi, şimdi. bahsedildi şimdi, e şimdi koyacağım böyle. Koyuyorsun, koyuyorsun zaten baştan hani bahsedilseydi. Bir tane içmek mi istiyorsun? <gülüyor> <de>? <gülüyor> mi içeceğim bir, bir mi içeceğim? Bir, bir, bir. Bir, bir Yani cimniye dev aşık getiren kitaptır. Cimniye da. Yani Jimny harika bir çizer, hele Batman, Superman çizdiği sürece ömür boyu çizse ömür boyu bakarsın. Ama tamam. Batman'e ben benim için kötü olabilir yani. <gülüyor> i̇şte ben yani, orada Tim Seyli ben orada da mesela. Kettleman, Venom. <gülüyor> tamam Kettleman kötü deme. Yani. Bir Onu çiziyorlar da ben yani. yani. Ed, Ed Benes, izleyin götü demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Jimny'e be. Ben zaten çok uzun kulak Batman sevmem. Yani kıvamında bırakıyorum. Kelly Jones hiç sevmiyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve haşı kullanışı da fena değildi. Oradaki yan karakter işte e, Leslie olsun, Alfred olsun. Yani iyi kullanılmıştı. Dolu dolu bir hikaye zaten. Evet. Ama şey güzel hani hiç Batman okumamış. Batman ha. okuyacağım birine. Aynen Al yani, giriş evet. Herkes olaraktır. tanır. <gülüyor> Batman'i de bilir. Çizimleri de ha. yıkıldığı Mükemmel. için... Süperman Batman olayına vakıf olur. Dedektif hikayesi de alır. Şey de alır. Zaten Ufak dramını da alır. Mesela aksiyon şu da var. var. Yani bence bizim nesil için belki bizden bir bir sonraki nesil için Batman'in şey. Fiziksel hani görsel, evet Görsel tanımını yapan kitap olarak da sayabilirim onu. Çünkü şu anda mesela Google'da Batman diye aratsan çıkan ilk belki 150 çizim Bir de şey olur. var DC'ye giriş hikayelerinde bir o bir de. Şu ilk Justice'lik olabilir herhalde i̇şte New 52 tonu. Git sıfırdan evet. DC'ye gireceksen. Aynen. Evet. Yani sıfırdan DC'ye gireceksen bence hani şey olarak Kortofoz. Sadece Batman'a O direkt yani Batman'a gireceksen. Yani. Yani. DC'ye gireceksen yeni ilk Justice'lik. Aynen direkt. Aynen yani. direkt gibi. Evet, Bende mi sıra? O Hıı. zaman söyleyeyim, rahatlayayım. Bu bendedir herhalde sadece. Powers. Bendisin Aliastan sonraki en iyi. Ben de bayağı bendis şeyim bu arada. Görüldüğü gibi şu ana kadar en az 3 bendis söyledim. Ee, Powers'ı bendis severim. Powers bana göre çizgi roman piyasasındaki gelmiş geçmiş en underrated şey. Yani benim herhalde ilk 10'umda vardır. Beşimi zorlayabilir. Bu arada ben bir dipnot geçeyim. Dizisi geliyor. geliyor. Ama örtelendikçe mi? Aynen ya. Ya kastı şey olarak hani tiplere benzeme açısından hiç beğenmedim. İlk kastı ee, sonradan değiştirdin her falan bir e, Zenci kız hava olarak tam evet olmuş. hava olarak tam, tam zaten olmuş. Zaten saçı da soruluyor oluyor. Ha, yani. saçı, evet, evet, saçı da olmuş hava olarak ama tabii biri zenci biri sarışın ayrı Saç konu. Saç demişken ben Zed'i de beğeniyorum yani şey dizideki. Zed. Ben de beğenmeyenin bu çıksın yani. Evet. <gülüyor> Dediğim gibi. Powers... Istiyorum. <gülüyor> Dizide. Çok garip bir şey var. Mimik oyunculuğu var yani. Birden yani. böyle şey mazlum oluyor. olmuş gibi yaparken aslında <gülüyor> bayağı çakal falan. <gülüyor> ee, Powers yani hani şöyle başlayıp superhero cinayetlerini araştıran bir birimdeki polis hikayesiyle başlayıp bambaşka yerlere giden çok çok iyi bir hikaye. Hani değişik Tarzda bir şeyler okumak isteyen herkese öneririm diyebileceğim çizimleri de güzeldir. İstemiyor hiç kimse Ya önerim de şöyle hani süper hero hikayelerine biraz doymak lazım ondan zevk alabilmek için çizimleri biraz sıradışı ee, şey panelleri harikadır çift sayfa hani splash page diyebileceğimiz villainları şey sorguladıkları böyle küçük küçük kareler vardır o villainların her birinin ya da tanıkların hani cevapları yani sorguya verdikleri cevap çok harikadır o sayfalar. Ya çizgisi ve atmosferi size de şey yapmaz mı ya o nostaljiyi yaşatmıyor mu Batman tas nostaljisini? Hmm. Serisi. Evet evet hmm. yani yakın. Yakın. Çok o en şeyi bayağı etkileniyor Bruce, Bruce team'den zaten. Çok, çok seviyorum. Oran orantıları, stilizasyonu, yüzlerin... Tabii tabii yani başka kahramanın, hani, baş kahramanın omuz bel orantısı direkt yani evet <gülüyor> kopya gibi. O yüzden ben de hani seçilen kesteki dizi için iyi bir oyuncu ama, ama işte diğer karakterler şey o şeyin dışına çıkıyor yani o Emingin ha. hakkını vermek lazım yani. yani ana karakter haricindeki diğer yan karakterlerde işte e, o, o zenci kadında da diğer kadın ve erkek karakterlerde de şeyin dışına çıkıyor biraz. Ya yani zaten o Emingin herhalde en iyi işi yani. Hı. Sıra ben de artık bu bir atmam gerekiyor. Um. Benim için en iyi Batman Elseworld Soru hikayesi de dahil midir değil midir bilemeyeceğim. Değil aslında. Flashpoint Batman. Yes. <gülüyor> yani ben 20'ye sığdıramadım o yüzden. Şimdi bütün şişeyi içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım. Yani e, ve işliyor. ben çok açık söyleyeyim. DC bence her yıl bu hikayeye <gülüyor> dair bir grafik novel yayınlamalı yani. O bence... şeye alana dair hiçbir şeyi spoiler etmeden çok detay veremeyeceğim şeyle ilgili ama Flashpoint'e dahil. Flashpoint zaten bir... E, en büyük e, numaralarından biri Flashpoint. Yani, Hatta Flashpoint'tan bağımsız da okusunlar. Tabii bence. tabii. Okunabilir. Tabii. Yani. E, bence şey... Flashpoint Paradox'da biraz hikayenin canını okumuşlar. Şeyde animasyondan paradoks, bahsediyoruz. Paradoks, kötü ama. Kötü. Animasyondan bahsediyoruz. Yani... Şeyde kötü. Justice League War da kötü. Işte, kötü bu orada kötü. Ellerini yüzlerini bulaştırmışlar. Paradox daha kötü. Çok fazla şeyi harcamışlar paradoksla. Yeniliki e, konsepti, işte DC animasyonları hani hakikaten hakkını çok veremiyor. Çok çıkmadı. Yani. Yani bence en iyi DC animasyonunun ayrıca podcastini yapalım bence animasyon podcasti de evet. DC'den Infinite Crisis. Valla ben sırf hikayesi yüzünden bir yani kişisel bir zevk olduğu için. Animasyonlarını da çok iyi buluyorum. Tasarımlarını da çok başarılı buluyorum. ...ki orijinalde sevmem hikayeyi... ...çok açık söyleyeyim. yani... Şey, ...Ultra seri... vesaireyi hiç sevmemem... ...nefret etmeme rağmen... E, ...çok güzel toparlamışlar... ...ben seri olanları saymıyorum da... ...tek işte e, film olarak... direkt ...ben yani, de animasyon filmi olarak diyorum... Ha. ...animasyon filmi olarak seri çok beğeniyorum o, işte. ...seri olarak mesela başka şeyler var da... ...film olaraktan mesela şey... ...Under Kudu seviyorum... ...güzel güzel güzel film... ...Katpyeski sevmez... ...yok ama yani aksiyon sekansları iyidir... Şey Tabii iyidir, evet. çizimleri iyidir. Tamamen küçük çocuklardan faydalanmak için yapılmış bir <gülüyor> eminasyon yani. Uzarlanıyoruz. Evet, Uzarlanıyoruz. 6. <gülüyor> ya birinciyim ya sonuncu. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim işler? Ben de ya birinciyim ya ikinciyim. Yani benim için güzel, her türlü benim. <gülüyor> yani bu bence biraz yeni olduğu için listenizde olmayabilir. Ama stilizasyon nedeniyle koymasam olmaz. Hawkeye. Bu. Ee, Honorable mention için çiziyorum. Koydum. Kaç oldun ki Honorable mention koyuyorsun? Kaç oldu bu adam? ya yani 18 ikisi Honorable mention halkayla şey yani halkay belki 20'me girer emin 19 değilim. 19 oldu sen bu arada. Tamam, yani, yani artık Honorable manorolu kalmadı 25 <gülüyor> oldu diye şey yani. yapıyorum. Ama halka için harbiden yani böyle bu kadar tüt bir karaktere bu kadar güzel harika bir hikaye. O madamaz kareleri dışındaki hiçbir kusur bulmuyorum ben çizimi. Olsun, anlatımı olsun, panellemesi olsun, renklendirmesi olsun. Adam ortalığı dağıtıyor bir kere. Yani yani liste da... bitsin diyeceğim, yapacağım bir yorum var. Bakalım ne olacak? Ne diyeceğiz acaba? Olmaz bir şey getireceğiz. Lise, hepimizin listesi bitsin. Ha -ha. Yani e, halkay konusunda Risto'ya sonuna kadar katılıyorum. Yani öyle bir şey ki yani, halkay öyle bir karakter oldu ki. Şimdi mesela bütün uyduruk. Yani uyduruklar yani bu yanlış anlaşılması daha böyle önemsiz. B listesi. B listesi herolarında ki bütün şeylerde hani çizgi romanlarda onu görüyoruz halkayı. İşte Black Widow'da Black Widow kafede otururken sokakta araba halkaya çarpıyor işte. Çünkü hikayesindeki olaya bir gönderme oluyor. İşte Miss Marvel'da bir şey de halkayın bir adı geçiyor bir olayla ilgili. İşte o Hawkeye dergisine bir gönderme yapıyorlar. Panellemesi de çok güzel. Harika. Ya, ya. 19. sayıda sağır dilsiz Aynen, işaret diliyle hani mükemmel. bir sayı yaptılar. Yani hani çok değişik şeyler. Ya yani Marvel'ın oradaki narrasyon köpek üzerinden gidiyor ya mükemmel ya. <gülüyor> ya yani. yani şurada e, Daika'nın söyleyeceği şeye e, biraz başını söylüyorum herhalde. Marvel'ın bütün bu klasik süper hero çizim kalıbı, kapak kalıbı tasarımını komple değiştiren Kapakları şimdi, mükemmel. Ya. Yani bir şey yani. Kapaklar evet, inanılmaz. yani söyleyeceğim şey o değil bu arada da. ama ona katılıyorum işte sürekli yaptığım yorumlardan bir tanesi. Ya, bence zaten çizgi roman genel anlamıyla bir altın çağına yaşıyor. En altın çağına yaşıyor yani. Daha... Yaratıcılık anlamında. Ya bu kadar. Satış Yaratıcılık. Yani, yani yani, şey, ya da satış olarak hayır. da parasal karşılığı olarak. Ya, tabii filmleri etkilemesi, dünyadaki <gülüyor> en büyük film olayı olması falan. Yok, yani çizgi romanlar hiçbir tarihte dünyanın gündemini bu kadar işgal etmiyor herhalde yani. <gülüyor> Yani bayağı işgal ediyor. Filmiyle işgal ediyor, çizgi romanıyla işgal ediyor ve şey yani e, kalite olarak da çok yüksekler. Ben ağlıyorum ya çizgi roman tükene kadar ah, bunu da almak lazım, bunu Gidiyorum bakıyorum faskül almıyorum, faskül'lere bakıyorum eyvah şimdi ben bunu da cildini takip edeceğim diye. Bir tane gene imajdan gördüm iki tane şey. Yani benim için bundan 5-6 sene önce imaj mı spam deyip geçiyorduk abi. Öyle bir şeydi anasını satayım. Başka bir yere geldi. Vertigo'an başka bir alan. Bayağı hikaye çeşitliliği, yaratıcılık olarak sanırım şu anda sanat alanları içerisinde en üst şeyde. İşte o yüzden Hollywood'un ona sarılmıştır bunda yani Tamam. Yani şu demek lazım ama. Yani hikaye anlamında yaratıcılıktan bahsederken... Son 40 senedir çok ağır işlenen bir şey süper kahraman konusu. Ben sadece süper kahramanlardan bahsetmiyorum. Evet, evet. Ben şunu diyorum işte. Olur mu canım ben Seconds'a aşığım mesela ilk 25'e girmiyor diyeceğim. ama onu dibinde evet, yani. Onu süper diyeceğim. hero biraz düşerken Aynen. değil mi? Süper hero'nun dışında kalan hikayeler mesela şu anda çok daha iyi iş yapıyor. Ve çok kaliteli şeyler çıkıyor. Yani Hulk ay aslında bir süper kahramanlık hikayesi Oysa değil. değil. Evet. Zaten yani süper kahraman tabii bir canım, onun üzerine Bayağı yüzüne... Aster, Asterios Polip gibi bir şey yani. Asterios, <gülüyor> yani. Asterios Polip'i ne yapacağım şimdi? Anladın? Böyle <gülüyor> gayet iyiymiş. Yani ben ikinci okuduğumda çok beğendim. İlk <gülüyor> okuduğumda anlamamıştım çünkü. Bayağı hani şeyi bile farkına fark edememiştim. Çizgin hikayeyle beraber değişimler var. Evet, i̇kinci yani. okuduğumda bayağı konsantre olup okuduğumda... Ya, direkt, yani daha direkt, belki de grafik iyi. olarak hani... Yani şu an herhalde koymuyoruz yani çok iyi bir eser bu arada hani elimde mutlaka var ama grafiksel anlatım olarak bu kadar iyi bir anlatım olamaz. Hikaye o çizgi olmadan hiç evet, evet. çünkü yani o anlamda ee, şurada söyleyeceğim evet geçmişe döneceğiz hiçbiriniz içmeyeceksiniz sonu, sonu bakımından ben de içmezdim Rising Stars. Çok severim ama işte evet. o benim anırım. Bulum. <gülüyor> yani sonu çok kötüdür. Strazinski de kabul eder. Çizgisi fena değildir. Yani fena değil derken bir özelliği olduğu anlamında değil. Ne? Kötü değil yani. Evet. Klasik süper hero çizimine işte benzeyen bir çizim. Yarattığı süper güç konsepti ve karakterler ya, harikadır. E aslında Supreme Power'la çok paralel yani muhteşem bir konsepttir ama hani sonunun hakkını veremediğinde söylemedim ama yine de ona rağmen mutlaka hani okunsun diye düşündüğüm bir şey ama zaten bitirmek için bitirdi onu e, da yani. evet. hatta şöyle söyleyeceğim yani şu, o kadar severim ki bir sürü uyduruk figürü var bende zaten o figürlerden sonra yaklaşık Kısa süre sonra da o firma battı. <gülüyor> Hatta çünkü hani başka bir... Mesela ozanlar Muppets figürleri falan da yapıyordu. Rising Stars figürleri de gelmiş geçmiş en boktan action figürler olabilirdi. Yani kahramanlar da de bu kadar... Walking Dead'lerle kapışabilirler ya. Yok o, on yani şöyle... Rising Stars'a hani yörenin aşık olduğu kadın var diyeyim hani güzelliğinden dolayı. Yaptıkları figürü hani yüzü zor tamam ama bacakları da futbolcu bacağı gibi yapmazsın değil mi yani... <gülüyor> Yüzü zor diye bir şey yok ya. Abi yüz figür de çok zor ya. Abi heykel tıraşlar yapıyor onları. Değil abi. <gülüyor> yok yok kalıptan çıkarken nedense kız figürleri hep yüzleri çok kötü. Ya oluyor. Yani yani Erkek figürlerin. zor ama. Erkek figürlerin de zor zaten. Mesela o yüzden Batman figürleri Superman figürlerine göre çok daha iyidir. Maske var çünkü. Maske var. var. Şey neyle dudakla yırtıyorsun ama göz girdiği anda... Hani saç da tabii. O yüzden Hızlı. Black and White figürler çok çekici geliyor. Abi ya. şimdi bir tane girl çıkıyor. Gördün mü? Abi sen? ben... Bak sana ben, göz... Hiçbir figür olasım şey. yok da Black and White'ın olasım geliyor neredeyse. Black and White artı Bombshells abi. Bombshells... Mükemmeller. Şeyi yani. söylemek istiyorum. Bombshells tasarım olarak çok güzel ama boyamaları rezil ötesi. Şeyler güzel gözüküyor da. Ee, resimlerden... Bak, ben de öyle düşünüyorum. Boyamaları rezil ötesi. Ee, hani birebir gördüğüm için söylüyorum. Harbiden yani o konsepte, o çizimlere, o, o fotoğraflara. Steam Rock, o ha, steampunk olan şeydi. Hawkeye. Mükemmel ya. Yani. Ama Wonder Woman'u da çok iyi. Batgirl'u da çok iyi. O zaman Daikon'da sıra. Black Canaries'i çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de sıra. Zota. <gülüyor> ee, ya bunu da bünyemden atayım. Kimse içmeyecek herhalde. O yüzden ben doldurayım. Calendron Ops. Ee... o ne güzel <gülüyor> ben gene de içeceğim <gülüyor> yani benim için içeriye dahil eden komedi unsuru da çok güzel bir kere sanırım bizim kuşa daha çok hitap eden esprileri var çok çünkü yaşıyor yani. olayı yok artık ha, evet yani bu esprileri çok yoğun bir de benim için less more akımının çizimde tanımıdır ya. Yani. Calderon'ta Abi, yani şey... çok az şeyle, çok fazla şey verebilme, hmm. büyük bir sanat benim için ve bunu bir strip bazında günlük striple yapabilmek çok büyük başarı. Abi düşünsene abi, adam her gün bir strip yayınlamak zorunda ya. Yani... Tamam çok çok orijinal olmayan panelleri de var ama... İyi de bizim de çocukluğumuzda çok çok orijinal olmayan, <gülüyor> <gülüyor> bize komik <gülüyor> gelen ama anılarımız var o diye. O kadar orijinal panelleri de var ki... Mesela benim masa üstünde duran ve ara ara baktığım bir tane paneli var, tamam mı? Ee, Kâğıdına oturmuş, şey matematik dersi çalışıyor. Şimdi bazı sayı gruplamalarına işte düzine vesaire gibi isimler verilir ya. Hobza diyor, ya pek ne diyor? Hobza diyor ki öpücüğün ufağı diyor, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ara ara açıp bakıyorum ona. Yani mükemmel bir panel. Var. Neyse. içiyor muyuz? İçiyor ben musun? içmedim. Belki Honorable'da sonra bakarım. Aa, ben de mi? Sen de. Ee, ben yeni 52 Batman diyor. Sebebi de GH 3'ün inanılmaz in inovatif bir adam olduğunu düşünüyorum. Çizgi romanı yeni bir soluk getirdiğini düşünüyorum. Evet, bilmiyorum. Ekler miyim ama ben genelde de karambol olmaya da içiyorum. belki de <gülüyor> Ben, ben, ben emin değilim ama yani, Çizgisi inanılmaz güzel kurgusu Panellemesi, Aynen. renklendirmeler, yani de, baştan sonra ben. kendi yapıyor. kendi yazıyor, oldum, kendi çiziyor. Ama yani, yani şu ayrıca yine bir lezbiyen ilişkisinin de yine içinde olması var inanılmaz inovatif bir iş olduğunu düşünüyorum yani. Kesinlikle yani hani koyar mıyım bilmiyorum, koymuyoruz şu an. Ben de koyar mıyım bilmiyorum, bilmiyorum ama ben genelde işti. Yani, yani hani kapakları işte, da kapak, yani iç falan, iç paneller falan inanılmaz değil yani. yani. <gülüyor> bitti ben benim. O artık şeyden çıktı. Artık evet, inşasızlardan şeyler var yani. Hayır, artık ilk çıktığı için her şeyi de içiyor. Çıktı çıktı bir de içiyor. Hani içerse. Ee. Evet. İçmeyeceğim demek. İçmeyeceğim zaten biraz. Ben Sen de mi yoksa? Sen de. Sen Zarlanıyoruz mi? galiba. Zar. Evet. Bir. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Gene sonuncuyum Yaşasın. <gülüyor> Altı. Insible diyeceğim. Ya, anladım, anladım bilmiyorum. Yani ya e, benim çok listeye koyup koymamakla kararsızlık yaşadığım Allah'ın belası bir çizgi roman. yani bir süper hero origin hani genç bir süper olarak başlayıp böyle çok naif bir hikayeyken sonra bir anda hani evren kurulması üzerinden, ve, değil mi? Ve, Marvel evrenini kurdu herif yeniden. Bir evren kuruyor bir de hani <gülüyor> çok naif çizgiler var. var. Dövüş sahneleri ise tam tersi böyle. Hani o naif Çizgilerin tam tersi böyle bağırsaklar uçuşuyor, <gülüyor> kollar vücutların içinden geçiyor falan. Ya bir tane Cory de ilk çizer. Ben onu çok seviyorum da asıl Reinhold diye çok evet. beğeniyorum abi. Yani oradaki ha. ayrıca atomik bir karakterin de niyeyse ee, bir, ben de romantik duygular yarattığını söylemeliyim. O bütün karakterleri ya. Evet, oradaki. evet sıra sende mi? İmin sen Sıvıl'ı söyledim ben. İmin Sıvıl'ı söyledim evet sıra bende sen o zaman. Sıra o zaman Daikam'da. Ya tamam o zaman ben çizerim. Kontenjan'dan bir tane daha harcıyorum. Aslında koymak istediğim çok var da gene de güvenlikte bırakıyorum onları. Ama bunu koymam gerekiyor. Massimiliano, Frezzato'nun Keepers of the Manzer'ı kimse içmez. Çünkü Türkiye'de onun tam setini alan benim galiba en son. Evet. <gülüyor> ya, baskısı yok onların. Yani işte e, bir ara i̇şte Daykan'dan sonra iki bildi tükendi önce. 2 <gülüyor> ve altı mı? 2 ve dört mu? Öyle bir şey ee, ve şey yani keşke Metal Türkiye'nin devam etseydi tamamlayacağı bir seriydi galiba ama sırasını yanlış bastılar evet. maalesef. Yanlış bir sıralamada bastılar ama dediğim gibi çizgi roman dünyasında inşallah devam eder. Hatta umarım ana akım çizgi roman firmalarından bir tanesi bir şekilde transfer eder. Bir e, grafik novel yaptırır bu adama. Bir şey yaptırır yani. Benim için çok önemli bir çizer Massimiliano Fresato. Çok da masum da bir hikayesi vardır aslında. Hani e, çok karmaşık değil. Biraz Disney imari bir hikayesi var. Böyle güzel bir fantastik hikaye ama e, çizer olarak da animatik e, çizen çizerler arasında bir numaraya koyabilirim rahatlıkla. Çizgi roman çizerleri arasında. Hı. Budur benim için yeri. Evet, <gülüyor> <gülüyor> o zaman. mı? 25'imi doldu. Bina mı? Hay. Atıyoruz. Yok ben, ben de, başladım. Hı. Ben şey koyacağım bir klasik aslında herkes. Ben Krab'ın kaplasını koymak istedim. Herkes... Dört içersin. <gülüyor> Belki de böyle hardcore e, çizgi romancılar çok popüler olduğu için e, ilk, ilk 20 lisesine koymayabilir de The Killing Joke bence konması gereken bir şey. Ya işte, Sır, işte. ya aslında şöyle bir şey var. Evet bak burada şeye değindin abi. Çizgi roman işte herkesin lisesi bitsin ondan sonra dedim ama kimseyi etkilemek istemiyorum ama etkilersem de aman üç tane içerim. Ne var? <gülüyor> çizgi çizgiroğlu'nun efsanesi olarak kabul edilen şeylerin hiçbirisini söylemedik. Borçmen'i kimse söylemedi, söyleyeceğim şimdi. Aha i̇şte Nifo e Randeta'yı kimse söylemedi. Evet. Anladın mı? Çilingirci hmm. o şimdi söyledi. Şeyde sen söylemişsin, Söyleyecek misin? göt oldu bu çok güzel. Susuyorum lan. Açık. <gülüyor> <gülüyor> hayır, Borçmen'in de bütün hepsini söylemeyeceğim zaten. Ben Borçmen'i de şeyi ben önceden en sona saklıyordum. Yani Borçmen sormu Borçmen? Hayır hayır. Şey yani söylesin zaten. Hani zar atacağız, nasıl Ya mesela. turda anlatırım. Hani, ya. O garip geldi bana. Enter garip değil de enteresan geldi. Çünkü üzerlerinde çok büyük tantanalar, kopan mancemeler ve bu kadar geride kaldılar. Acaba hakikaten eski olmaları bir şey mi eksiltti bunu? Eksiltiyor. Evet, biraz. E, yani konuş, diyoruz ya abi mesela dün Kingdom Come e, gibi şeyler niye çıkmıyor dedi. Ben de dedim ki e, çıkıyor olsa Kingdom Come'ı bu kadar hatırlamaz. Hmm. Yani Büyük şey maalesef. için diyeceğim. Neyse şu bitsin zaten ya ona bir daha bir Ama benim görüşüm şu. bunlarda çizerlerinin maalesef kötü olmasının tabii etkisi var. Çizerlerin renk renklendirme ben, kötü. Çizerleri de Yani hani Yani kusura bakma şimdi Watchmen'e giriyoruz yok. diye hani şey yaptım. Bir de kullanılan dil öyle bir şey ki. Hep o örneği veriyorum. Yine vereceğim o zaman. Watchmen yani atıyorum orada bir işte komedinin hikayesini anlatıyor fıkra gibi. Yani işte komedyen doktora gitmiş. <gülüyor> Şimdi i̇şte çok mutsuzum demiş. De i̇şte o doktorda ona demiş. De i̇şte sen git. Yani tam klişe bir şey kullanıyor ama günümüzde artık bu klişe olmaktan çıktı. Leymin de leymi bir evet. şey. Yani oradaki dil ve şey günlük konseptten o zamanı atıyorum 80'lerin o, o e, Zemin oçmenliği vermeye çizmiş olsaydı ne olurdu acaba? E, ama o dille yine yani sıkıntımız olurdu. Yani. Aynen öyle yani, çünkü yani, yarattığı güncel, dünya başka. Aynen. O zamanın güncel olayları farklı. Ne bileyim. Güncel onlar yani, onlarla yani point tasaları, point endişeleri point farklı. farklı. Yani evet. ama o. Killing Joke mesela hani daha evrensel bir halata şey kaldırabiliyor. Yani Killing Joke'un ama işte bak Killing Joke direkt çizlerden girmiyor Ben çizimlerini seviyorum çünkü hikayeye çok uygun olduğunu düşünüyorum. Abi ama başka bir çizerle görsek belki daha uygun bulur ya olabilir. Yani şimdi olabilir. mesela atıyorum Killing Joke'u Shane Gordon Murphy çizseydi ne olacaktı Sane ki bilir. Nereye gelecekti o yani? <gülüyor> Ama ben o çizerin yarattığı atmosferi de çok sevdiğim için. Ben mesela şeyleri sevmiyorum. Batman hikayelerinde Joker niye hep Luna Park'tadır falan muhabbeti. Onu sevmiyorum. Ama yok da adam onu çok güzel veriyor panellerinde. Groteskliği de çok iyi veriyor. Ee, ve şey de çok hoşuma gidiyor. Hakikaten lan yani Joker ile Batman'ın arasında hakikaten bir kağıt kadar fark varmış. Aslında yani evet hikaye olarak bir şey demiyorum. işte bu böyle bir, bir tepkim var. Hani... Ki aslında büyük bir hikaye çünkü Barbara Gordon'ın sakat kaldığı hikaye. Ondan sonra oruklu oluyor zaten. Hani bence konmasa olmazdı yani. Yani bilmiyorum hani koyar mıyım hala bir iki yerim var o yüzden bilmiyorum ama yani çok önemli bir hikaye. Tabii bir tabii, kere. tabii tabii. Yani, hani harbiden ilk de var canım. Şey olarak... hayvan değiliz yani. <gülüyor> <gülüyor> hani ama dediğim gibi bir koyarsak içeriz ayrı konu. Yani. Kapağı da çok hoşuma gidiyor. Kapağı, evet kapağı çok, yani bir de yani artık marka olmuş bir şey yani. Evet, evet. Öyle bir şeyi var evet. Turumuzu bitirdik mi o zaman? Evet bitirdik. Evet, yeni Zarlı. tur. Zarla bakalım zarla zarla. Zarla. Dört. Zarla benim zarla. Altı. Yeni eldeki Enigma. Evet. Yani güzel ama hani 25'imde yok hani. Ceflem ayrı benim gelemedi ama benim, benim ilk yüzüme bir men sokmam. O zamanım kendine giremedi. İlk yüzüne sokmazsın. Açıkla bence bunu. O Çizilerinden yani. ölümüne evet. nefret ediyorum. Ha. Ama o, karakter bak, bak, tasarımları... Ölümüne nefret ediyorum abi. Yani Pönerler... Çok kötü bir çizim. Hayır çizimi geç kompozisyonlara bak. Bakamam çizimi geçemem, bak. Bakalım, çizim geçemem yani. <gülüyor> Adam çizer adama sen çizimi geç diyorsun. Hahaha. <gülüyor> <ya. gülüyor> ...o zaman ben içiyorum tek başıma. Yani bence de güzel hikayeci. Yani Jeff ve zaten ne yazsa oluyor. Ben zaten hani normal dünyada geçen... E, ...çizimleri ben de sevmiyorum da. Rode. Ya bak şimdi birçok bir şey, bir şey bağlanıyor tamam mı? Dredir bence içindeki... Bak Animal nasıl sevebilirim? Hani bu şeyler var ya... ...DC Nation'daki animasyonları. Animal ben öyle sevebilirim abi yani... En ondan çok sevdiğim bir karakter değil, çok değil, hiç sevmiyorum karakteri. Ya karakter ben olarak. de saçma bir şey. Daha hani komediye hiç... çekilmesi gibi, Plastik ayarında bir komediye çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hanca öyle güzel olacağını düşünüyorum. Ki var öyle bence. Öyle öyle sırf böyle geyine çağır bunu koklasana dedikleri çok hikaye var aslında. Ama hatta şeyde Identitic raçısı da var. Gelsene bir kokla diye getiriyorlar yani. yani hikaye güzel bir yeni bir kişilik kazandı daha. Ve, burada, evet. evet. Yani orada hakikaten o geri zekalı animoman değil de sıfırdan bir animeman görüyorsun. O gayet güzel. Bir de yani red ve Rot kavramsal şeyi ne bileyim e, tasarımları güzel bence. Ya bence gayet. ben de mesela normal çiz, dünyadaki çizimleri rahatsız edici ama Hı. şeye gittiğinde orası için o çizim Mükemen inanılmaz çizim. iyi bir çizim yani. Hani. Hani başka bir çizer çizse orası öyle olmaz yani. E çünkü abi orada seni bir de felsefik bir yola da sokuyor. Hani senin oraya girdiğinde senin de sorgulamaya başladığın kısımlar oluşmaya başlıyor. Ama şey tasarımları bence çok iyi. Yani o e, totem tasarımları falan. <gülüyor> <gülüyor> Değilmadım. Bizimla değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. O zaman ben Watchman. Diyeceğim ama aslında amacım Watchmen'in tamamını söylemek değil sadece fasikülün sayısını da hatırlamıyorum. Atmin üç gibi geliyor ama Doktor Manhattan'ın hmm. geçmişini anlatıldığı hmm. falan. bana göre gelmiş geçmiş en iyi fasikül o. Daha yukarılarda olmamasının sebebi Watchmen'in bütün işte günümüzdeki kullanılan dilden falan farklı olması ama Doktor Manhattan'ın o aya gidip orada hani insanlığa dahi böyle düşüncelerini hani duymak ya yani onu Atıyorum 2000 yıl sonra da duysam, hani tabii herkes doktor yanıttın gibi olmuşsa o zaman olmaz ama yani atıyorum 100 sene sonra da duysam o değişmiyor. Yani o, o yüzden o çok ayrı bir yerde benim için. İşte Alan Moore'un kapısı da o yani. Evet. O zaman sıra ben de. Çizeri o kadar grafik olmasa da, o kadar grafik anlatmasa da bence Frank Miller'ın anatomi bileni olduğu için Hundred Bullets diyorum. <gülüyor> Çizilerinin haricinde de hikayesine de bayılıyorum. Kaç Önemli bir ben sevi. Çizilerini, sırf, sırf o çizilerini çizdiği için pek çok çizgi roman aldım. Alıyorum. Borderlands'ını topladım. Ben Boyanı aldım. Daha, ki okunacak gibi değiller yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet <bana> de <da> söyleyeyim. <gülüyor> e, Batman'e çok yakışıyor. Broken City falan. Wednesday komisindeki hikayesi de güzeldi. Ama bu şeyin işte dediğim gibi 100 Buluts'un hikaye olarak da beğeniyorum. O yüzden 100 Buluts. Bir önce de, de diziye çekilmesinde istediğim işlerden Kanka biri. Sattılar aslında da DMZ ile beraber ama hala DMZ. <gülüyor> Devlet Malzemeli'nin <gülüyor> <oldu. Devlet malzemenin gülüyor> <oldu>. Ofisi. Devlet Malzemeli'nin Ziyan Ofisi. 3 Üç mü? Üç. İki. İki. Birinciyim o zaman. Ha DMZ diyecek. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hiç emin değilim ama gene de içiyorum ne olur ne olmaz. Olmadı ben, eklerim sonradan evet. yani. Bak, Brian seviyorum tarzını aslında genel olarak. Hani bayılmıyorum ama tarzını seviyorum ve yani DMZ bana göre en iyi işi. Hani farklı böyle yani çok bir kere insancıl bir hikaye. Yani orada böyle görüyorsun işte yaşam binler ne falan. O bir, bir de genç böyle hevesli birinin gözünden onu anlatması güzel oluyor. Yani diyebileceğim bu dizi olursa çok güzel olur harbiden. Hem de nasıl? Diyorum bekliyorum işte 100 Bulls'da o da. Evet. evet. Yani pek çok şey var da ben şey söylemek istiyorum. Çizeri iyi zaten. Ben çizerinin çizimlerini çok beğeniyorum. Manga. Hikaye olarak da benim için şöyle bir yeri var. Ha, ben anladım ya. ne olduğunu. Full metal diyecektim de. Bilmiyorum diyebilirim hala. Ama işte şey olarak benim manga okumaya başlatan çizgi roman Bakumandra. Aha. Şeyi tanıttı. Manga sektörünü tanıttı. Sırf o manga sektörünü tanımam bile benim için bir macera olarak sundu. Yani. Bunu, tamam mı? Böyle, ben bunu tanırken eğlendim çok. Hı. Bir sürü göndermeler yaptı. Hı. Ve bana çok yakın. Ben bir çizerim. Bir çizerin, bir şeyi yaratmaya çalışan insanların e, kaygılarını şey yaptı. Aynı zamanda işte popülerlik derdine düşmelerine kadar yani çok insancılı yerlere de dokundu tamam mı? Popülerlik budalılığına da, hikayenin iyi olmasına da, bilmem neye de, hı hı. patrona karşı sorumluluğa da her şeye dokundu. Ve aynı zamanda şöyle bir şey vardı e, Bakuman'da. Bunlar iyi bir ikili ama bir tane dahiyle mücadele ettiler sürekli. Hı hı. Yani şöyle diyeyim. Adam kıçına fırça bağlasa olay oluyor hakikaten. Öyle bir dahil de şey yaptılar. Ve ben bunu çizer olarak çok iyi anlayabiliyorum. Yani işte bakıyorum şu kadar çizsem, haftada şu kadar sağ çizsem, şu seviyeye gelebilirim. İnsan dürüstse kendisiyle görebilir. Atıyorum uluslararası işte şundan iyi çizerim, bundan iyi çizerim dediğim oluyor arada. Ama bazıları var mümkün değil. <gülüyor> değil. Biliyorum yani 7-24 çiziyor olsam tamam mı? 3 listesine A Edir kazansam. O adamdan daha hiç çizemediğini bileceksin yani tamam benim için çok şey bir malzemem bunları şey yapıyor sonlara doğru biraz sıkıcılaşıyor söyleyeyim He, zaten sıkıcı olduğu için bitirmiş olabilir i̇şte, ya işte yani 20 volüme 21 volüme ona bağlama gibi bir şey hissiyat 20'nin üzerine volüme bağlama Hissiyatı şey yapmışlar. 15 volüm olsaymış mükemmel olacakmış iş. Hayır yani devam ettirebilseler zaten o devam ederdi. Ama devam ettiremedikleri için çok kötü bir şekilde bitirdiler abi. İşte e edemedi. Hani çok mu kötü? Çok sıradan bitirdiler. Çok evet. kötü değil de sıradan bitirdiler. Abi bence kötü bitirdiler. Çünkü şey gibi benim için. Hava Ömürcü sonu gibiydi anladın <gülüyor> mı? Ya ya <gülüyor> <gülüyor> abi, ya. da anlamıyorum. <gülüyor> Gayet son. Gayet Normaldi bir son yani çok. Gayet iyiydi. Yani. <gülüyor> bilmiyorum, yapamıyorum. Yani benim için budur bakumanın yeri. Yani onu yüzden bilmiyorum. en sona hala ben listeyi oluştururken çok savaş yaşadım. Hani ben mangaları ayrı bir kategori olarak değerlendiriyorum yani biraz. Birazcık ben de öyle. Ve şey arasında çok şey yaptım ve açık söyleyeyim ben Obata'yı falan Death Note'la tanımadım. Bununla tanıdım. Yani biliyordum Death Popülerliğinden dolayı. Benim öyle popülere karşı bir şeyim var. <gülüyor> Sanatçı düşkünlüğüm var. Benim kadar olamaz abi. Ben Death çok geç okudum. Ben Daytripper'ı satın alıp bir buçuk yıl okumadım. <gülüyor> Ama işte sonra burada içtim işte. Daytripper dedi. An sonucu Daytripper'la yapamadım. <gülüyor> Değiştim yani çünkü hayvan gibi iş. Baya aşık oldum çizgi romanı. Şu anda böyle kız arkadaşımın okusun okusun diye böyle arada böyle suçturuyorum. Bence sen onu okumalısın falan diyor. Öyle. <gülüyor> böyle bakmanla ilgili duygularım, hissiyatım. Hı -hı. Candır, candır. Şey söyleyeceğim. Onu da söylemezsem olmaz. Ben bunu söyleyeceksin zannettim Hani çizimleri çok iyi falan değil. Hı -hı. Bak girince. Ben yok anlamıştım bak kumandı diyeceğini evet. Full metal mi diye? Ha yok Hı -hı. full metal'i demeyeceğim. Şey diyeceğim. Marvel now Thor godlike Slayer hikayesi. Aa, yani ben onu içiyorum ben. Bu ben Evet. Abi. Son kaç iki, iki tane mi kaldı? Evet. iki tane kaldı ulan. Bak benim bir diğerini bulmuştum yine bulutum. Yeniyim bir ee, Yani şu anda içmedi ama o, yani hani böyle 25-26 arası girse, gidiyor. Sadece hikaye, hikaye, hikaye de harika. Hikaye, de, hikaye de harika. De. Sıkıntı harika, harika. harika gerçekten. Abi taramaları ne güzel kullanmış orada değil mi ya? Ya renklendirme şey Topakları çok başarılı. Çok yani. iyi çok iyi yani gerçekten hani <gülüyor> Toru gözümde tekrar şey, doğru, Toru böyle, yaptım bir kere. Hani, Stil olarak birebir aynı değil ama hissiyat olarak bayağı frezet da yaratmıyor mu frezet de evet. fantazisi hissiyat yaratmıyor mu yaratıyor yaratıyor seviyorlar bence. yani torun hikayesi olarak bilmiyorum tabi bana örnek vermen lazım ki... ya o baltalı olduğu ha, yani şeyler tamlı frezet konotasyonları ha, ha, ha okay, okay. evet hissiyat olarak bariz veriyor onu kapaklarında özel Aynen aynen yani ve o benim çok sevdiğim bir hissiyat abi yani alfa erkek ben çok sevmem de benim sevdiğim herhalde tek alfa erkek şey olabilir. Batman. Thor değil de. Yani Batman'i pek alfa erkek olarak e saymıyorum. Değil. Evet. Şey, Black tek sevdiğim alfa erkek olabilir. O da anti kahraman olduğu için. Siz Sizin ikiniz turda. kaldınız bu arada ama. Evet. Yani turda ne diyecektim? O kadar düşündüm, buldum. Unuttum. Bence ya. artık zarartmaya gerek yok. Sizinkiler. <gülüyor> yani başla. Siz evi de çok seviyoruz. İyiydim. <gülüyor> <gülüyor> Ben mi söyleyeyim? Sen söyle ben çünkü aklımdakini unuttum abi. Okey bunu herhalde bir ben içeceğim. Ama zaten biz doldurduk. <gülüyor> ben Scott Pilgrim'ı koymak istiyorum. Direktten dönen adam benim. Ben sevmiyorum. Ben i̇lk 50'me koymazdım. Seviyorum ama. Ben, ben çok seviyorum. koyma ya yani Ben gerçi filminden sonra okudum. Çizgi romanı. Ama filmi tabii. Ama şimdi filmden sonra okuduğunda aslında sevmen, sevmen daha iyiymiş. Çünkü film çok güzel. Film çok güzel. Yani çizgi romanından daha iyi. Ama şeyi görüyorsun abi. Yani birebir panel panel almış yani tamam mı? Evet. Storyboard olarak kullanmış çizgi romanı. Öyle ama filmin verdiği hissi vermiyor yani çizgi romanı. Bilmiyorum. Evet. Ya çizgi romanda da bence ben e, filmden daha çok beğenirim Stil olarak özellikle zaten Brian bütün çizimlerin Brian Ormal bütün çizimlerinin şeylerini toplamıyor. Bütün dedi zaten 3 tane şey var. <gülüyor> <gülüyor> Scott Pilgrim'de <bir> şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bir gülüyor> eee bırakmış. İlk, i̇lk malzemesinde o stil yok. Scott Pilgrim'de oturuyor. <gülüyor> Şeyde özellikle yine Scott Pilgrim'deki tarzına yakın biraz daha gelişmiş hali var sekizinci. Ama zaten hikayenin kendisi çizime çok uygun bir hikaye. Yani Bilmiyorum ben manga... Seconds'ı okuduysan tavsiye ederim Seconds'ı da oku. Okumadım. Yani manga kafası zaten direkt Supergirl'ın çizgi romanı. O Ve... yeni bir şey de gördüm. Bu da hero bir şeyinde gördüm ama daha bilmem kaç sene önce bir hmm. iş. ama unutmu. Powerpuff Girls. <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> hikaye daha, yani filmden yani daha uygun olduğu çok sanırım. Tabii o ben, yani o, o şey hikaye zaten animasyon olmalıymış gibi düşünmüyor eli bir şeyi var. Ben 22'deyim. Ben 23 mü? Sen kaç? Sen 23'desin. Sen söyle istiyorsan ben şu an düşünüyorum hala. Deminki gittince ben bir mangaya dönüş yapayım diyorum. Yap eee koymam lazım. Ee, Master Kitten. Okumadım. Bilmiyorum. Ya yani genellikle Monster'ı daha çok severler. Ben de çizerin adını hatırlamıyorum hmm. şu anda ama Monster. Evet. Hmm. Monster şey Uraza var. Hı. Hmm. Hmm. Ya Demek Master Uraza True Boys'tu. Evet. Master'ını daha çok severler Master Kit'inden da bilmiyorum ben herhalde önce Master Kit'ini okuduğum için 23'e geldim bende geldim Ben de, de Susubasa, an... Slam Dunk falan demek istiyorum Slam Dunk'ı ben <gülüyor> koymam lazım aslında <gülüyor> Case, closed. Case Closed Dedektif Conan Dedektif Conan, ha, Conan efsanedir ama yani. Ulan, Fables ha, ha. İlk ana hikaye özellikle 12 ciltti evet, galiba evet. yani Harika bir hikaye Bende yok. Şey olarak muh, yani o, o zamanlar böyle en merakla beklediğim şey oydu. <gülüyor> Memleketi kurtarma hikayesi. <gülüyor> yani o, ha, 12'den sonrasını e, yani kalitenin hani supernatural gibi olduğu biraz. <gülüyor> duza, e, <gülüyor> 13 zaten crossovers. E, yani ama ilk 12'si harikaydı. Okuyacakları da şimdiden tavsiyem. Birinciyi aldığınızda okuduğunuzda pes etmeyin çünkü ben alıp okuduğumda bu ne lan? Fabız bu muymuş demiştim. Ki ben de, demiyorum şu anda One Upon a Time diye bir dizi var. yani. Ha, çok iyi iş yapıyor. Onun oldu. orijinalini İçinler, okusunlar abi. Yani 2'yi okuduğumda a iyiymiş demiştim. 3'ü okuduktan sonra elimden bırakamadım. Hani Kafkaesque Stamdunt demişken bir Koreli olarak Stamdunt <gülüyor> demesem olmaz. Herhalde Japonya'dan daha çok sevilen bir manga Kore'de. Hmm. Evet yani şu anda... Emin de... misin? Evet. Neredeyse. Şu anki nesli tarafından mı? Diyorsun. Evet. Yani da Japonya'da hit olmuş bir şey değil mi? Abi? Hayır hayır. Evet. Japonya'da hit, büyük hit oldu zaten. Yani işte onu diyorum yani. O ama gibi. şey genele vurduğun zaman Kore'de daha çok sebiliyor olabilir. Ne olabilir? Yani, neden? Ha? Neden? Yani nedeni şu dedim ama bilmiyorum. <gülüyor> hayır, sen neden <gülüyor> daha çok seviyorsun? Sen neden seviyorsun? Yani? Ben şu yüzden seviyorum. Orada çok iyi karakterler var. Yani karakter tasarımı falan çok iyi. Onun bu arada Slamdunki'nin yaratıcısıyla Vagabond'un yaratıcısı aynı olabilir dediğimde. Evet. Ben zaten Vagabond'dan sonra söyleyeceğim. Leal yalnız. Söyleyecektim Slamdunki. Sonu kaynağı arada. Hele bu, o ana karakterin işte sıfırken bir basketbolcu olma yolculuğu mükemmel bir şekilde anlatıldığını düşünüyorum. Orada da mesela işte bir tek dahi e, dahiyle mücadele eden e, bir bir ton adam var. Subası da Türkiye. Ve şey. ya, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o çizgi romandan alınma ve hala böyle laf arasında kullanılan şey, kodlar var. Hmm. Mesela şey çok ünlü bir koddur. Yani sokaktaki herhangi bir Koreli'ye söylesen bilir. Soler sadece destek içindir diye hmm. bir şey var orada. Bayağı atasözü gibi kullanıyorsun. Evet abi. Evet. E, Koca ayak. Yani, e, e, şu an <gülüyor> açık söyleyeyim zorlanıyorum. Bir, bir Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Abi, geçen gün. Bir Ge şey... Aklına gelmiyor mu seçemiyor musun? Seçemiyorsun buraya. Abi gelmiyor yani, Bir tane daha söylersen podcast'ı bitireceğiz. Evet. Yani Peki, bir, birer mi? tane kaldı. 24'teyim ben de. Sen bir tane daha söyle. Ben şöyle. Ben, ben şu an kitlenmişim. Ben, ben de biraz kitlendim açıkçası. Hayır sizin söylediğiniz şeyleri içmedim şimdi. <gülüyor> daha var yani şu an söyleyebileceğim aklıma gelen. Göz seven yok mu ne bileyim? Ne? Göz. Yok. Güzel göz güzel ama hani 25'ime koymak istemiyorum gözü. Yani ne bileyim abi benim çok şeylerim kalmıştır Ultra mesela. mesela daha iyi bence. Benim şeylerim kalmıştı mesela, yine yani çizer kontenjanından Serpiyer'in durunasını koymak. Ben de Robert Krabbe'nin Kafka'sını koymayı çok isterim ama işte de yani Robert Krabbe'nin. İşte. Galiba Asıl? burada pişman olup iki şey içeceğim. Kaf Peskin söylediği Daredevil Yalova ya galiba şurada içeceğim. Tamam, mesela <gülüyor> evet. İç abi ona iç. hani yani, O güzel çünkü. Şöyle. Thor'la aralarında kaldığımı kabul etmeliyim. Şu an aklıma gelenlerden hani 20, sizin, yani şu an bir şey gelmiyor aklıma. Söylediklerinizden bir Thor hani böyle o şeye 20 yani ya 25 ya idi benim için şu an konuşulanlardan. İşte Daredevil Yalo vardı. Daredevil sevdiğim için onu Thor'un üstüne koydu. Benim ekleyemediklerimden mesela şey var abi. Yani çizer de gireceksek çizer var bayağı. değil de hani konten ha konten ulan Days of Night diyeyim bari. Ben yine biramı içeyim, 30 Days of Night diyeyim çizer demişken, 30 Days of Night yani ilk cildi anlamda, yani sonrası da kötü değil. Arada bir iki boktan, baya boktan cilt var ayrı konu. Ama ilk hikaye o, yani bulunan fikir bile harika bir fikir. Evet. O e, Ben Temple Smith'in çizimleriyle de muhteşem bir atmosfer yaratılmış. Bence gelmiş geçmiş en iyi korku hikayesi. Yani, yani tabii çok korktuğundan değil ama yani o tarzdaki en iyi hikayesi. Yani işte korku hikayesi korktuğumuz için demiyoruz yani, zaten bu, bu benim 25'te. Benim o zaman Aristotle. son çizer kontenjanından yeni 52 Red Hood'n'de atlalısın. Hmm. Rocafort kontenjanı. Hmm. Süperman değil ama değil mi? Süperman <gülüyor> değil abi. <mi? gülüyor> <gülüyor> yani madem bitirdik ben birkaç aklımda kalan karar veremediğim son attığım şeyler vardı. Tamamen çizer kontenjanından hikayesi çok iyi değil. Çok dinamik de bir çizgisi. Orada çok dinamik bir kurgusu da yok diyeyim. Çizgisi demeyeyim de. Bakalım onu Steampunk'a. Dantel gibi işlemek terminin. Birebir karşılığı olan. Ben senden aslında çizgi... Bir çizerin ortasında Hı. birdenbire silizasyon olarak sıçrama gösterdiği işlerden İşler'den bir tanesi. Senin kontenjan, kontenjan, kontenjanından değiştirdi. ben şey bekliyordum da geldim. Madueralı bir şey. Herhangi ee, bir şey yani. Şey, Ghost Rider yeni. Ya... Yeni Ghost Rider'dan ziyade ben Treadnought'un nasıl Luther Strode'unu beğeniyorum. Çok daha dinamik, çok daha şey. Ama işte Luther Strode daha çok yeni. Yapacağı çok iş var. Ben onun bir o yüzden biraz daha geri tutuyorum. Yani çok da genç bir herif. Hı hı. Ee, ve daha çok gelişmesini göreceğiz ki Luther Strode 1 ile 2 arasında devasa fark var. Ghost Rider'la ile Luther Strode 2 arasında fark var. Şu anda Luther Strode 3'ü çalışıyor. Onda bile fark olacağını düşünüyorum. Yani adam sürekli gelişiyor ve şu an ulaşmış değil. Mesela çizer kontenjenden benim aslında şeyi sokmam gerekiyor. Travis Charest'ın Wildcats X-Men Silver Age çizgi romanı var. Çizer kontenjanı benim dolu yani. Filnoton'un yani, tonlarca işi var. Fermiyon'un Lothor'u var. Ya Black Widow'u ya, koyarım yani mesela. Şu Black Widow'un yani çizer, çizer şeyi olarak koyarım. Allah'a ne. Çizer olarak koyarım mesela. Ben Lenny Francis Yu'yu yu direkt koyarım mesela çizer kontenjanı. Ama işte Dark Tower'ı koyamam. Ya mesela yani. şey olarak koymak istediğim, çizgi olarak şey, koymak istediğim. Ben koyarım mesela. Bak Mesela çizgi, çizgi şey, olarak Roman koymadım Roman ama şeyden dolayı yani çok ilerlemişim. Ondan evet. dolayı Muhtemelen 25 değil, 26'dır. Ee, Super Crooks benim için Miller'ın. Yani 26'dır yani ya da ben 25'ten bir tanesiyle kapat Çünkü kapat. Tabii tabii Hı -hı. değiştir. Şey kapat değiştir ne? <gülüyor> <gülüyor> ee, şey alabilecek çizgi romanda. Ben mesela Wanted hani çok sevdiğim yani zorlayanlardan biriydi. Hani Çizimi... Çizilerini çok beğeniyorum. Ben çizilerini de seviyorum. Ayrıca şeyi seviyorum. Yani oradaki bir küçücük bir trikle bir, bir konseptler yani işte o süper hero'ları size unutturduk, yılanları size unutturduk şeyi bile çok iyiydi yani. Hani o son sayfası mesela özellikle çok vurucudur mantıktır. Evet. Yani genelde çünkü çizgi romanların son sayfasının vurucu olması hani yani sonları bağlamakta sorun yaşadıkları için mesela sırf o son sayfasından bile en azından şurada adının anılmasını hak eden bir çizgi roman. All New X-Men'in çiz çiziri kimdi? İmone. Değil mi? Ha. Ben de çok seviyorum mesela. İşte İmone'nin de gelişimini gördüğümüz çizimlerden bir tane. İşte ben Secret Island dedim ya. Hı hı. Hiç alakası yok All New X-Men'deki çizgisiyle. Tabii, tabii. yan yana getir. Tabii, tabii. Uzaktan yakından alakası yok. Mesela şeyi hiç almadık aslında. Fena bir çizer değildir. Ben çok bana ihtiyacımız ama mesela Brian Hitch falan yani, şey yapmadık. Todd McFarlane'ini de hiç almadık Evet, ben ben beğenmedim, ben de sevmiyorum. Ben çok severim. O yüzden hatta Spider Torment'i düşündüm ama sığdıramadım. Yani. Ya ben sırf kişiliğinden dolayı sevmiyorum. Hani ya Spider'da ben Cremence Last Hunt'ı severim ben aslında hikaye olarak. Çizim mi? olarak çok iyiydi. Kapoların da sadece bir tanesini koydum. koyduk. Evet. Yani Spawn denmemesi biraz yani ne diyor ya ya? yani evet ben şeyi e, sırf Kapola için aldım yeni Hunt. Spawn, Hı -hı. spawn da alınmıyor ama Spawn çok <gülüyor> dengesiz bir çizgi roman yani. ya. Ha tabii başıyla yani ya, kimse, Kapı, da çizgisi İspanya'da gelişti evet, ve oturdu. Yani. Ya, ya oturmadı. Daha doğrusu aslında Batman'de oturdu da. Ya Batman'de de aslında oturmamış olabilir o. An, şu, an, şu an oturdu. bence hayır hani önemli he, sonra. Yok yok. Şey, e, şey, süreklilik anlamında söylemiyorum. Bence daha gelişebilir. Geliş. Posta daha gelişebilir. Olabilir. Evet. Ben yaşından dolayı şey yaptım biraz yaşlı. Evet. Yani orta yaşının üzerinde artık 40'ın üzerinde bir adam ondan dolayı dedim ama ama her seferinde gelişiyor kapaklarını kapak işlerini biliyorum Spagna vesaire onlarla çok iyi işler yaptığını biliyorum ee, güzel işler yani bir atladığımız bir sürü şey var ya mesela Semantivich'in ilk cildi çok güzeldir mesela yani, yani e, çok atladığımız değinince ve hatta baya ben sana diyeyim yani Semantivich'in o ilk cildini falan Türkçe çevirmesini çok istiyorum ee, dedektif hikayesidir. baya gatım yaparken bir şeyden örnek alacaklarsa dizisini bence Semantivich'ten örnek alabilirler yani ben çok memnunum yani dedektifinden yani işte Şeyi çok beğeniyorum, Seventer için. Şey, e, bana yine hatırlatın. Buffy'nin kapaklarını kim çiziyordu? Anlaşıyor, e, Anadolu'nun kapakları da oluyor arada. Yok ama yani sürekli, yani çoğunu çizen bir, bir var. Hiç hatırlamıyorum. Ama yani kim Buffy kapakları adam? bayağı iyi. İyi yani de. şey yeni nesil marbullarda yani çok iyi Ross olabilir yani. Ha, yeni nesil Alex Ross olabilir yani adam. Ya yani, yani yeni o nesil, o nesil Alex Ross derken çok olmaz ya Aşk dijitalden olmaz. itibaren tamam mı? Yani dijital çağdan itibaren diyeyim. Ama verdiği, Mertlik bozuldu diyoruz. Verdiği resim. Yo resim için mesela ben vermeyi diyebilirim. Dişler çal da beraber çok fazla instagram işi. Aynı büyük, büyük işte. Yani de, Yani çok iyi bir çizer tabii ki yani öyle bir lafım yok yani vermeye kal. Ne gibi ne ne gibi bir laf edebilirim hmm. ayrı konu Yani Alexosun yani bende de yarattığı ise bambaşka oluyor. Çünkü yani yok karakterizasyonu dolayısıyla olabilir yani şey olarak. Yani Buffy'nin kapakları mesela portreya çoğunluğu. Ha. Onu da çok güzel yansıtıyor İşte ya Şimdi yeni nesil kapak mesela yani o demin Kafka eski söyledi Miss Marvel kapakları. Harika. Çok ya Ben söyleyeyim uydur. Yani kapanca söyleniyor serimiz. Batman, Batman kapakları. Batman kapakları hepsi Mesela ya. Elektra kapakları şu anki. Çok harika. Ya yavaş Paris yavaş zaten. şey oluşmaya başladı. Çok grafik yani bir yönetim. Temeklisime yavaş yavaş yavaş. Şirrohan kapakları ve... Ee, Batman, şey var. Çizimini... Yavaş yavaş şey oluşacak. Yani imagine, hani zaten yeni kapak tasarımları. Yani inanılmaz. Zaman, şey diyeceğim. Yavaş yavaş şey oluşmaya başlıyor. Daha önce tamam mı? İllüstrasyon ya da işte bir pin-up gibi oluyordu. Çizgi roman kapakları. Şimdi yavaş yavaş çizgi roman kapağı gibi diye bir şey. Dedi, film afişi gibi diye bir şey vardır. Hı hı. Bu da çizgi roman kapağı gibi. Diye bir şey oluşmaya başlıyor. Ama belki onun da yaptığı acayip işlerle alakalı döneminde. Yapıyor canım. Şimdi Zonada genelleşiyor. Parzons ben ondan işte Fables kapakları. Yani çok güzel kapaklar. Kabul ediyorum. Fazon histeriler an... çok şey, illüstrasyon. Ha, yani ilüstrasyon. Yani ben de çok seviyorum. Kitap kapağı da olur ama. Yani, çizgi roman Yani hissiyatının dışında bir şey o. E, ben açık söyleyeyim. Yani çizgi roman hissiyatını almak değil. İmij'in yaptığı kapakların aslında öncüsü yani bence Jonathan Hickman. Onun taa bilmem kaç sene önce işte o bilmem ne news evet, evet işte yani o zaman çıkardığı şeyler sonradan işte şimdi modern çıkanlarla aynen yani grafik tasarım. Hani kapak direkt grafik tasarım. Tabii canım. Şimdi mesela imajda. Ama kadar... sadece o değil mesela şey diyorum. E, Johnson ne yapacağız abi. Şimdi o adamın kapakları bayağı bildiğin çizgi roman kapağı gibi ama aynı zamanda da şeylere benziyor. E, pulp romanların, pulp noveların da andırıyor. <gülüyor> Ee, o, ...o denen 80'lerin film afişlerine de andıran şeyleri var. Hatta renkleri direkt oradan alıyor. Tamam mı? İşte dediğim gibi grafik unsurlarda siyah, beyaz, leke ve çini kullanımı olarak da şey var. İşte o çizgi romanın leçe kullanımı vardı. O zaman bile yani kaç sene, 10 senesi falan var. Bayağı kapaklarını böyle beyaz. İşte atıyorum grafik tasarım bir ad. Hani ya ad artık o grafik tasarım olarak düzenlenmiş ve böyle leke yani öyle bir harbinden öyle bir şey vardı herifin hani açıkçası çok sevdiğim bir adam da değildir Hikman şey olarak yani yorucudur beni yorar mesela hani Bendis'in gereksiz muhabbetleri vardır onda daha da fazla oluyor bazen yani o zaman podcast'ımızı burada bitiriyor muyuz? sonlandıralım bence ufaktan kapatabiliriz yani evet. Evet. bu güzel podcastte sonuna bence, kadar bizi dinlediysem bayağı gayet güzel podcast oldu en azından referans olması açısından Evet. Ya evet yani şimdi bir sene sonra, iki sene sonra e, hep neler be, Beşer tane maddesi değişecek çünkü öyle bir altın çağında çizdi. Ya ben açıkçası şey düşündüm mesela yani Saldun Baster's tabi sadece ilk cildi okudum daha yani atıyorum Miss Marvel'ı düşünün bu yeni Miss Marvel'ı. İşte ben, yani işte çok, hani çok ben de koyamadım çünkü sonunu görmek lazım. O mesela hani ben Black kalite... Science'ı koyamıyorum abi. Ha. şimdi Black Science'a bayılıyorum ben koyamıyorum. Neden? Çünkü ilk çildini okudum. Evet şey. yani nasıl gidecek? gidecek ne yapacak? Yani? Nereye bağlayacak? Hani... Hikaye bir yere varmadı çünkü içildiğin sonunda. Yani sonuçta Peki, ne olursa olsun biz burada bahsettiğimiz şeylerin çoğu çoğu değil Yani hepsi bitmiş şeylerdi her, herhalde. Bitmiş evet, evet. Yani evet, manga evet. belki vardır söylediğiniz yok, bir şey yok. kalmış. Bir... yani Yani atıyorum 80 şeyden bitmemişse 1 ya da 2. Çünkü bütün komple kaliteyi gö göz önünde bulundurduk. Tabii bunun da bir cildi daha çıkacak yani. 15 yıl ya, şey yayınlandı öyle bir bitmemişliği var. Yani o yüzden düşününce evet... Yani yeni çok iyi işler var ama şeyini görmemiz lazım. Tabii canım yani ben Sagayı atıyorum da şey söyleyeceğim belki. Hani yani yürüyen ölüleri söylemedik. Yani. İlginç. Ama hani her her o da öyle söylemedik. Şimdi, ha, evet. Çok ya benim geldi sınıra boy direkt geldi. Çünkü evet. Çünkü hep öyle bir korkum var. Yani boy yani, direkt sınıra geldi benim. Ee, yani mesela ağımızda söyledim ben mesela benim için ilk 12 ciltti yani hani bitmedi bitmek üzere az kaldı ama yani ondan sonra o ilk 12 ciltti cilt aldığım tadı alamadım. Ya 365 Samurai 365 daha kolay <gülüyor> olduğu için İngilizcesine hiç girmiyorum 365 <gülüyor> Samurai. Ee, Onun bir son ve, aldın mı sen? Aldım aldım Lingen's Nightmare'de aldım. Yani mangalar var bir güzel zamanında. bir ikisi. Işte, ya işte yani 50 yapsak yaparım. Ben şu anda yapamam herhalde indiği ya. Şu Kapan an ben durdu çünkü. öyle bir eledim Ama ki. Ama şimdi dolayı dönüşüm yani. şu an aklıma geldi. Üçe indiğimizde bir enerji, üç kişi yorumlarken bir enerji düşüşü oldu. Oldu, oldu. İki de daha da oldu abi. Yani o şu dördümüzü daha ediyken. Mesela elli. inanılmaz çalışmaya başlıyordu beni. Bir de yani. elli yaptığında mesela sizinden söylediğiniz benim almadığım bir sürü şey var. Hani ilk elime koyarım dediğim. Hani şimdi yirmi benim, 25... benim de var aynen. Yani mesela bir anda ben söyleyeyim. Zaten 50'nin diğer 25'i atıyorum. En kötü 18'i evet. 18 sizlerdir yani. yani kesin girecek. Ne? Kilinjog kesin girecek. Şey kesin girecek. Yani ben mesela Death of Superman. Hani aslında bu mention söylemem lazımdı belki de yani. Hani benim çok sevdiğim bir macera. Hı hmm. Yani çizimleri tabii çok eski falan ama anneye hani İyi, Çok ister. iyi çizgiler var. Mulberry'nin Kaptan Amerika'yı söylemek Mesela, isterdim. Bu şey Mulberry'nin orijini söylemedik. Evet, ya yani, aslindir. Ben o aslında benim ilk 2025'imde olabilir. Yani unuttum. Sen Wolverine oldu, ben Logan'ı dedikten sonra onu söyleyeceksin diye düşünmüştüm. Hani o muhabbetler. Ben, ben söylemedim. Hayır ben yani söyledim. söyle. O hani sen dedin ya ben düşünme o evet. mu diye ben düşündüm. Evet orijin hatta orada muhabbeti oldu. Old Man Logan'ın devamı gelecek. Evet. Hani orijin devamını yaptılar rezil oldu. Ama bir kare var. Harbi inanılmaz güzel bir kareydi. Wolverine Origins girer. Wolverine Origins 2 kötü değil bence. Bence kötü ama o şey... Ya, ya Wolverine Origins kadar iyi değil ama kötü değil yani. yani, işte, yani. Kötü olduğuna inanmıyorum. Wolverine Origins kadar iyi değil. Yani. Bu arada şeyler de var. Hani ben olarak. o a, şey muhabbetinde söyleyecektim. Hani eventler artık bas her şeyi te çeviriyorlar muhabbetinde. Aslında bu kadar çok event olmasa belki... E, eskilerden koyabileceğimiz işte şeyler olabilir. İşte abi, yani yok Dark bu kadar Felix. çok event olmasa da düşünebiliyor musun? Allah yani o zaman çok başka bir şey oluyor abi. Evet. Yani şimdi ben Mesela Dark Phoenix'a da gerçek kimse e, X-Men'ci olmadığı için burada söylemedi ama son konabilir. Yok ben mesela şeyi koymak istiyordum. Yani kesin hatta sığdırırım falan da diyordum ama olmadı. E, mesai war, mesai aa, aslında, aa, mesela Warp, mesela kompleks. Aslında ben direk çevireceğim ya. Ben Marvel'un Marvel ankeni X-Men Marvel'un an oğlu X-Men yani. Mesela yani ben o -O şeyi unuttum yani. Mesela. Anken X-Men'de şey, yani. şey yani Anken, Anken x, de, şey yani, Anken x de Cyclops is right. Yani <gülüyor> şimdi. Paul Cenkis'i hiç anmadık. İşte Wolverine Origin, Inhumans Sentry yani Sentry'den bahsettik. Yani mesela Inhumans'ı aslında koymalıydım belki de. Unuttum gitti. Creature'ı hani, koymak istedim. Creature'ı ben de yani Hellblazer atıyorum otuz. Hellblazer'ı koyarsın. 30, yani, Hellblazer ben o ama. Hayır ben, ben ama de, yani Konstantin hani, için koyarsın. Yok. Yani <gülüyor> yani okay, mesela ben Human ben, ben Target'ı <gülüyor> target koymak isterdim. İlk elde olsa mesela koymak <gülüyor> Seviyordum çok. Dizisi yani şöyle söyleyeyim bazı şeyler var. Dizisi olduktan ya da film olduktan sonra asla <gülüyor> okunmayacak ya da şey yani satmayacak şeyler var. Yani Human Target'da biraz öyle oldu. Human Target'ın dizisi eğlenceliydi. Bence de eğlenceliydi. Ama konsept o, o değil ki. adam de kişilik değil bunalımına ya. giriyor. Onun tamamen maskesini takıyor atıyorum. Kocası pozisyonuna giriyor. Karısıyla aşk yaşıyor yani adamın karısıyla. Herif gerçekten kendini koruduğu kişinin yerine geçtiği için o zannediyor. O güzel. Human Target'ın tek güzel yanı o. Yani dizide onunla alakalı hiçbir şey yok. Evet. Şeyde bile Legends bile daha Human Target'tı. Aynen evet evet kesinlikle öyle ama hani onda da üçüncü bölümden <gülüyor> sonra <dizisi gülüyor> zaten çizgi romana bağıntısız olarak eğlenceli. Yani evet <gülüyor> eğlenceli. O zaman bitirelim. Bence de bitirelim. bitirelim evet, peki. Ee, ne idik? Kendrink'e sonunda geldik. Kendrink'in sonuna geldik. <gülüyor> ee, <gülüyor> saatlerdir içiyip saatlerdir diyoruz. Yani biz herhalde Kafkas İstanbul'a geldikçe ara ara yine liste formatında aynı e, içki oyunuyla <gülüyor> drinking game. Valla bir sonraki de konuştuğum film, dizi, bir efendim, sonrakine dizi yapalım. yapalım bence dizi. de dizi yapalım. Dizi. dizi yapalım evet çok enteresan şeyler çıkacak. O zaman bye bye. O zaman Geekstra.com arkadaşlar. Geekstra.com. Geek, Geek kalır. Allah'ım <gülüyor> Geek